385. konu, İbni Revaha'nın savaş esnasında şiirler okuması, Cafer şehit edildikten sonra Abdullah bin Revaha sancarı aldı, atını sürdü ve biraz durakladıktan sonra, ey nefis, yemin ettim, sen ineceksin, evet, ya ineceksin veya mecburen indirileceksin, halk toplanmış, hengam başlamış ve cennet kapıya gelmişken, ne diye geri tepiyorsun, sen uzun zamandır rahat ediyordun, sen ancak çürümüş bir torbada bulunan bir su damlasısın, ey nefis, eğer öldürülmezsen kesinlikle öleceksin, işte ölüm değirmenidir, dönmektedir. Neyi temenni ettiysen bu sana verildi, eğer giden iki arkadaşının yaptığını yaparsan hidayet olunursun, anlamında bir şiir okuduktan sonra atından indi. O sırada amcası oğlu ona, üzerinde biraz et bulunan bir kemik vererek, birkaç gündür çok yoruldun, bir şey de yemedin, şunu ye de ayakta durabilesin, dedi. O kemiği alıp yemeye başladı. Fakat savaş gürültüsünü duyunca, sen hala dünyadasın, deyip kemiği attı ve kılıcını alıp fırladı. Şehit düşünceye kadar savaşa devam etti.